Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve man sarı ala nehcihi ve man ittabahu Bi ehsanin ila yevmiddin Amma ba'd İnşallah Teala kalem suresinde 34 35 36 Ve sonraki ayetlerin tefsiriyle İnşallah bu hafta Dersimize devam edeceğiz Allah subhanahu wa kalem suresi 34. ayette şöyle buyuruyor 35. ayette Efendimiz alül muslimine kel mujrimine biz hiç günahkarlarla Allah'a teslim olanları Allah'a itaat edenleri bir tutar mıyız? Tabi bu ayetin içerisinde o kadar çok şey gizli ve saklı ki bunun muhakkak tefsir kitaplarında rivayetleri var benzer nüzul sebepleri var ama bu ayet tıpkı Kur'an'ın tamamını kıyamete kadar baki kalması gibi bu ayette her döneme hitap ediyor ve baki kalmış bir ayet. Birçok insan var bugün günümüzde birçok mesele anlatıyorlar. İşte şunlar Müslüman, bunlar kafir, bunlar şöyle, bunlar böyle. İşte bu Allah'ın yasak kıldığı, Allah'ın sahibine cenneti haram kıldığı şirki işleyenlere, müşrik diyen Müslümanlara harici bunlar cehennem köpeği bunlar diyorlar. O bir dünya şirki işleyen ki işin garip tarafı Müslümanlara harici deyip bu müşriklerin işlediği şirklerin de şirk olduğunu kabul ediyorlar. En komik tarafı da burası. Diyorlar ki bunlar şirk işliyorlar ama bunlara kafir diyemeyiz bunlar Müslümandır diyorlar. Bunları Müslüman deyip cennetin ortasına atıyorlar. Bu kadar Allah'tan korktuğu için Rabbinden korktuğu için şirkten küfürden sakınmaya çalışan bu kadar Müslüman da hariciler gibi Hazreti Ali'yi tekfir eden, Hazreti Ali'nin yanındaki bütün sahabeyi tekfir eden, sahabenin ekserisini tekfir eden, recmi inkar eden yani zina yapan evlinin taşlanmasını inkar eden böyle pis, habis bir fırka ile eşit tutuyorlar. Bunları cennette dolduruyorlar, müşrikleri Müslümanları da cehenneme dolduruyorlar cehennem köpekleri yaparak. Ben onlara Allah'ın bu sözünü söylüyorum. اَفَنَّكَ عَلِ kel كَالْمُجْرِم۪ينَ Biz günahkarları Müslümanlar gibi tutar mıyız? Allah tabii ki ikisini bir tutmaz. Allah mükafatta da bir tutmaz. Allah subhanahu wa dünyada verdiği nimette de bir tutmaz. O yüzden sahabe radiyallahu anhum'a baktığımız zaman hepsine Allah subhanahu wa en büyük nimeti vermişti. Hem dünyada izzet hem ahirette izzeti vermişti dinlerini vererek. Maalesef bizler Allah subhanahu wa ta'ala'ya hakkıyla itaat etmediğimiz için bizler Allah Subhanahu ve teala'ya hakkıyla teslim olan kullardan olmadığımız için Allah Subhanahu ve teala da ne yapmıyor bize? O nimeti onlara verdiği o nimeti bize vermiyor. Bakın bizim insanlara yapacağımız muamele de aslında bu ayette gizli olan kıstasla eşdeğer olmalıdır. Yani Allah'a itaat eden bir Müslümana yapacağımız saygı ona yapacağ duyacağımız sevgi ile Allah'a isyan eden bir Müslüman'a asla ve asla aynı sevgiyi besleyemeyiz bizler. Ya ikisi kesinlikle Allah spanavat teala katında bir değildir. Bilenlerle bilmeyenler de bir değildir ayette dediği kul halis teville de dine yalemune la yalemun. hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlmin Allah burada faziletini getirmiş. Müslüman da kimdir? Yanında ilim olandır değil mi? İslam'ın ilk şartı ilimdir. İslam'a ilk girmenin, kelime-i şehadeti gerçekleştirmenin ilk şartı ilimdir. فَعَلَمَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ İyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ilim sahipleriyle ilim sahibi olmayanları birbirinden ayırmış. Allah Müslüman ile İsyankarı birbirinden ayırmış ki az önce söylediğim gibi Müslüman yanında ilim olan insandır. La ilahe illallah'ın şartını yerine getiren insandır. İşte bu ikisine... Bizim yapacağımız muamele de aynı olmamalıdır. Allah subhanehu teala'nın yapacağı muamele de aynı olmayacaktır. Hem dünyada bu böyle olacaktır. Hem ahirette bu böyle olacaktır. Nice insanlar geldi geçtiler yanımızda. Onlara dün saygı sevgi besliyorduk. Niye? Allah'a teslim oldukları için. Allah'a kul oldukları için. Sonra yamuldular. Şeytan ondan ayaklarını kaydırdı. İblis aleyhillehine onları Allah'ın sırat-ı mustakiminden saptırınca da bizim sevgimiz onlara düşmanlık olarak geri döndü. Çünkü biz onların sakallarına, kılık kıyafetlerine, şekillerine, bize olan sevgilerine, bize olan yakınlıklarına bakmadık. Biz onların neyine baktık? Allah'a olan teslimiyetlerine baktık. O yüzden Müslüman şu ayette ifade ettiği gibi bir fitne çıktığı zaman ilk hakka teslim olan kişidir. kul اِنِّي اُمِرْتُ an akuna اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ De ki ben teslim olanların, Müslümanların ilki olmakla emrolundu. Peygamber Allah bunu emrediyor aleyhissalatü vesselam. Peki soruyoruz. Peygamberden önce Müslüman yok muydu? Peygamberden önce de çok Müslüman vardı. Adem, Nuh, Salih, Şuaid, Musa, Harun, İsa aleyhissalatü vesselam. Hepsi Müslümandı. Niye Peygamber diyor ben ilk teslim olandım? Çünkü alimler diyorlar ki Allah subhanahu wa ta'ala bir beldeye fitne gönderir ki Allah'ın tövbe suresindeki bu ayeti şunu ortaya koyat: Avvalam yaravne anhum yuftanune fi kullu amin merraten al merrateyn. Onlar görmüyorlar mı? Her sene biz onları bir veya iki defa fitneye uğratırız. E, İcimala fitne nedir? Şirk. Demek ki Allah her sene bir veya iki defa insanları neyle imtihan eder? Şirkle. Öyle mi? Allah her sene insanları bir veya iki defa şirkle ne yapar? İmtihan eder. İşte burada. Allah subhanahu wa her sene gönderdiği imtihanda teslim olan ilk insan ilk Müslümandır o beldedeki. Alimler böyle tefsir etmişler. De ki ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Yani bir fitne çıktığı zaman ilk hakka teslim olan, ilk hakka yapışan, ilk hakkı savunan, onun için düşmanlık ve dostluk eden kişi işte o ilk Müslüman olan insandır. Her birinizin yaşı farklı. Allah belki kiminize Subhanahu ve Teala 50 yıl ömür verecek, kiminize 60 yıl, kiminize 70 yıl. İyi bilin ve unutmayın ki önce afsin nefsimen hasyetim, sonra sizleredir. Herkes çok iyi bilsin ki her sene bir veya iki meselede ya ilk müslüman olacaksınız ya sonradan müslüman olacaksınız. İlk teslim olanlar, hakka tabi olanlar onlar kurtulacaktır. Bir çıkar Hadis fitnesi, bir çıkar başka bir fitne, bir çıkar okul fitnesi, bir çıkar askerlik fitnesi. Her gün bir fitne çıkar, bir gün mahkeme çıkar, bir gün oy çıkar, bir gün tekfir çıkar, bir gün cehalet çıkar, çıkar da çıkar yani. Her gün bir şey çıkar. Sonra vardığınız noktada dönüp arkanıza baktığınızda görürsünüz ki niceleri daha yoldan dökülmüşler. Arkanızda kimse kalmamış. Yani siz devam ediyorsanız Allah'a şükredin, devam etmiyorsanız nefsinizden başkasını kınamayın. Kim arkaya dönüp baktığında hayır görüyorsa Allah şükresin diyor Rabbimiz ayetler. Kim de arkaya dönüp baktığında şer görüyor ise nefsinden başka kimseyi kınamasın diyor Allah azze ve celle, wa taala. Allah bütün fitnelerde subhanahu wa taala ilk teslim olan Müslümanlardan kalsın bizim. Ma Size ne oluyor diyor Allah subhanahu wa Ne kötü hükme diyorsunuz? Niye Allah buna böyle taçbetti? Çünkü öncesinde demişti ya biz Müslümanlarla mücrimleri bir mi tutarız diye. Şimdi biz tevhid davetini her yaptığımızda kavim bize ne diyecek? Siz batıl üzeresiniz. Bu hak din değildir, bu hakiki din değildir, gerçek din değildir öyle değil mi? Hep bize bu şüphelerle gelecekler. E hayatlarına dönüp baksınlar bakalım hangimiz daha mücri? Herkes hayatına dönüp bir baksın yani. Bizim davet yaptığımız insanlar mı? Bizler mi Allah'tan Subhanu ve daha fazla korkuyoruz? Her gün insanlar duyuyorum. Ben yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. 5-6 senedir Allah'ın fazlı keremiyle tevhidle tanıştığımızdan beri insanları tevhide davet ediyoruz. Farklı farklı gruplar, farklı farklı topluluklar, farklı farklı insanlar, farklı karakterler her her gün ayrı bir insanla insan karşılaşıyor, karşısına çıkıyor. Her biriyle muhatap oluyor tabii ki. tevhide arz ediyor kimisi hakkı kabul ediyor zaten onlar yanımızda kimisi hakkı kabul etmiyorlar onlarla arada ne başlıyor buz ve düşmanlık başlıyor çünkü adam senin dinini çok iyi biliyor bir tanesi var duyuyoruz diyor ki dinleri onları kandırmış bir tanesi var duyuyoruz 5 sene sonra göreceğiz biz onları onlar da yumuşayacaklar diyor bir tanesi var duyuyoruz ya bıraksınlar onlar işine baksınlar gece gündüz aynı meseleler hala bir cacık olmadı onlardan daha olmazla. Yani her gün bir şeyler geliyor. Bunlar hakka uzanamamışlar. Kedinin ciğeri uzanamadı gibi mırdar diyorlar. Yani kötü diyorlar bu ciğer. Kedi uzanamamış. Uzansa en tatlı ciğer o olacak. Ama kendisi de biliyor o tatlı ciğer de uzanamıyor. Uzanamayınca mırdar deyip geçiyor, kötü deyip geçiyor ya. Yani. O yüzden Müslüman Allah'ın ayette dediği gibi bir alemen yakulun. Dediklerine sabret sen onları. Aldırma diyor Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanlar bunu demiş, şunu demiş, o gelmiş, bu gitmiş, bunu söylemiş, bunu zikretmiş. Sen hak üzere misin? İnandığı şey hak mı? E i̇nsanın bir kere bir şey çağırabilmesi için kendisinin yakinen iman etmiş olması lazım. Kendisinde şüphe olmaması lazım. Kendisi bin bir tane şüphe içerisinde yüzen bir insan nasıl insanları hakka davet edebilir ki? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا يُقِنُونَ biz de onlardan hidayete çağıran imamlar kıldık. Ne zaman kıldık? Lemme sabaru. Ne zaman sabrettiler? Yani insanlar diyecekler. Kulaklarını tıkayacaksın, yoluna bakacaksın. Sabredeceksin. Lemme sabaru, Vekânû bi ayetine yukinûn. Ayetlerimize de yakıyla iman ettiler. Biz de onlara imamlar kıldık diyor. E, i̇mam dediğin şey çağırır insanları. E sen bir kere şüphe içerisindesin ki yakının tam zıttı şüphedir. İnsan gittiği yolun hakikati noktasında şüpheler içerisindeyse kesinlikle bir yerde tökezleyip gerisin geri dönecektir. O yüzden Müslüman davasına yakin olarak kesin kesin inanır. Onun için mücadele eder, çarpışır. Onun için malını canlı her şeyini verir. Herkes birbirini kollar. Bakın savaşa gittiğiniz zaman yanınızdaki adamı kollarsınız. Biri kaçsa hemen millet kaçmanın yoluna bakar. Eğer savaş sıkıştıysa. En basit mahalle kavgaları. Yüz kişi bir, bir yere gidersiniz, karşı taraftan kuvveti ölçersiniz. Bakalım ne kadar, nereye kadar gideceğiz, nereden geri döneceğiz. İnsan hep bunun planını yapar. Baktığınız önden bir iki tanesi böyle cesur daldı bıçağın önüne, silahın önüne. Karşı tarafı alt etti, karşı taraf çöktü, kaçmaya başladı. Herkes erkek olur, saldırır arkalarından. Herkes erkektir orada. Ama birazcık güç görsünler karşıdan. Bir kişi kaçmaya dursun, hepsi gerisin geri kaçarlar. Bu insanın fıtratında var olan bir şey. İnsan kendisi inandığı davaya şüphe duymadan yakinen inanacak ki insanları çağıracak ona. Sonra musibet gelecek Allah'tan. Subhanehu ve Teala. Musibete sabrederse millet birbirine bakacak. Kim sabrediyor, kim geri dönüyor. Muhakkak geri dönenler olacak. Ama sabreden birileri kalırsa onlarla beraber birileri de sabredecekler. Önemli olan zaten sabretmek. Dinde imamlığın kaidesi, kuralı, şartı da bu. ya. Yani. O yüzden Müslüman Davasında samimi olduktan sonra, davasında şüphe etmedikten sonra insanları Hakk'a davet edecek. Allah'ın da ayette dediği gibi Subhanehu ve Teala, mücrimler ile Müslümanları asla bir tutmayacak burada. Bu yürüyüşünde, bu istikametinde Allah'a isyan eden, dininde samimi olmayan, Allah'tan korkmayan ile Allah'tan korkan, dininde samimi olanı birbirinden ayıracak. Nasıl mı bileceğiz? E zaten o imtihanın cevabı oluyor. Onu ben bilsem ben imtihandan çıkardım. Ama ben işaretler biliyorum. Nedir o işaretler? Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden öğrendiğim işaretlerdir. Hakka dair olan işaretlerdir. Siz Ankara'dan yola çıkmışsınız, İstanbul'a geleceksiniz. Ne var? Yolda tabelalar var. Yol ayrımları var. Yol ayrımlarında tabela var. Tabela diyor ki buradan gideceksin İstanbul'a. Dönüyorsun, oradaki işareti takip ediyorsun. E biz cennet yoluna girmişiz, hak yolda yürüyoruz. E yolun işaretleri var. Bir, sıkıntı, musibet, bela, keder. Adam diyor ki ya bunlara katıldığım günden beri sıkıntı eksik olmuyor diyor. E eksik olmayacak, hak yola girdin. E ilk işareti bu. Yol zaten çakıl taşına sahip değil, dümdüz kaymak gibi olsa bir problem var o yolda ya. O hak yol değil, o şeytanın yaptığı yolsa. Çakıl taşı olacak, çukurlar, gedikler olacak o yolda. Biraz devam edeceksin. Sonra ne göreceksin? Fakirlik göreceksin. Bak bu da başka bir tanesi. Bu yolun başka bir işareti. Üçüncüsü, dinden fedakarlık uman insanlar veya dine fedakarlık yapan insanlar diye iki, iki grup göreceksin. O da başka bir işareti. Orada hemen tanıyacaksın lakırdılarından. Dil, kelimeler vardır, dillerden dökülür. Kelimeler vardır, kalplerden dökülür. Ben bunu her yerde söylüyorum. İnsanın kelimelerinin kalbinden dökülebilmesi için önce kalbinin düzelip ıslah olması lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste اَلَا فِي الْجَسَدِ مُدْغَةِ İyi bilin ki cesetli bir et parçası var. وَاِذَا صَلَحَا الْسَلَحَا الْجَسَدُ كُلُّهُ O ıslah olduğu zaman ceset tamamı ıslah olur. وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O ifsad olduğu zaman da cesedin tamamı ifsad olur. <gülüyor> iyi bilin ki o kalptir. E dil ağza değil midir? El ayak gibi bir ağza değil midir dil? Eğer kalbin fesada uğramışsa dilinden dökülür. Allah kitabında diyor ki subhanahu ve teala sen münafıkları konuşmalarından, lakırdılarından tanırsın diyor. Niye? Kalbi fasit diline yansımış çünkü. Kalbi ıslah olmuş bir adamın da diline yansır ıslahı. Al sana başka bir tane yol işareti. Yolda yürüyorken. Nebi Salahsen ne diyor? Şüphesiz yalan zulümdür. Yani bir Allah teala yapılan isyandır, karanlıktır. O zulüm de insan nereye götürür? Ateş ediyor. Kişi o kadar yalan konuşur konuşur ki Allah katında kezzaplardan yazılır. O da cehenneme götürür onu. Kişi doğ, doğruluk da diyor insanı doğruya iletir, hakka iletir. Kişi de doğru söyledikçe söyledikçe onu o doğruluğu cennete götürür diyor işte sözdeki sıdkı budur adam bir tanesi geldi bir düğünde vaaz ettik ya dedi hocam dedi o kadar güzeldeki dedi ya dedi biz de dedi sizin gibi olmak istiyoruz da dedi olamıyoruz neden acaba Allah nasip eder mi dedi abi dedim ee, kusura bakmazsan bir soru soracağım dedi buyur sor hocam dedim sen sözünde sadık mısın dedi ki yani o nasıl soru hani insan niye sadık olmada bir söz söylesin? Kim yalancılığı kabul etmiş ki bugüne kadar? Kim demiş ki ben yalancıyım diye? Dedim eğer sözünde sadık olsa idin, arkana dönüp baktığında istediğin şeyi bulmuş olacaktın. Çünkü Allah, men yürüdü yuridü dünya fe indallahi dünya Kim Allah'tan dünya ekinliği istiyorsa iyi bilsin ki Allah'ın yanında dünya da var, ahiret de var. Yani isteğini istediğini verir. Ben geriye dönüp baktığımda Dünyaya dair bir şeyler buluyorsam, ahirete dair bir şeyler yoksa kusura bakma dedim. Allah yalan söylemez ama sen yalan söylersin abi dedim. Doğru söylüyorsun abi dedi. Demek ki yalan söylüyoruz dedim. O yüzden sözdeki sıdk kalpten gelir, dilden olmaz. Sadakat kalptedir. İnsanın dilinden dökülen sözler amellerindeki kadar sadıktır. Yani sıdkı amellerinde var olduğu kadarıyla ancak ölçülebilir, hesaplanabilir. Allah sözünde ve amelinde sadıklardan kılsın. Emlekum kitabun fihi tadrusun. Diyor ki yoksa okuduğunuz bir kitabınız mı var? Tabi burada şunu ifade etmek lazım. Üç ayeti birbirine cemedin. Biz günahkarları Müslümanlar gibi mi tutarız? Ne kötü hükmediyorsunuz? Sonra başka bir kitabınız mı var? Bakın o kadar güzel bir bağlantı var ki yakalayana. Bakın birinci ayette Müslüman kafir ayrımı yaptı. Allah subhanahu wa ayette diyor ki kafirleri dost edinmeyin. Böyle yapmazsanız illa entekun fî ardillahi e, fes, e, fitnetun ev fesâdun kebîr. Diyor ki siz böyle yapmazsanız kafirleri kendinize düşman edinmezseniz Dostluğu bırakmazsanız onlara Yeryüzünde ya fesat olur Ya da büyük bir fitne olur diyor Alimler diyorlar ki fitne Şirk yayılır her tarafa Büyük fesat da Müslüman kafir Hepsi birbirine karışır diyorlar Büyük fesat budur Müslüman kafir Hepsi birbirine karışır Taberi senetleriyle getiriyor bu Ayetin izahının böyle olduğunu Tabiinden büyüklerin ağızlarından Onlar böyle tefsir etmişler sahabeden getiriyor Büyük fesat Müslüman kafir Birbirine karışmasıdır. Bak ne dedi ayette? Biz kafirlerle Müslümanları bir mi tutarız? Burada Allah subhanaHu'na arasını ayırmış onları. Sonra ne kötü diyorsunuz diyor. İnsan şeriata uygun veya muhalif nasıl hükmeder? Şeriatı biliyorsa mutabık hükmeder bilmiyorsa muhalif hükmeder. Şimdi şeriatı bilmeyen bir adama sorsanız siz el kesenin cezası nedir? El kesenin cezası yoktur diyecek belki şeriatı bilmiyorsa. Halbuki şeriatta nedir? Elinin kesilmesidir. E sadece bu mesele el kesmede, efendime söyleyeyim, e, zina yapanı taşlamada veya işte namazın şartlarını saymada değil ki bu. Müslümanı ve kafiri belirleyen de Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. İnsan Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini iyi bilmezse Müslüman kafir hepsini birbirine karıştırır. O zaman da ayetin ikinci kısmıyla muhatap olur. مَا لَكُمْ ne oluyor size? Ne kötü hüküm ediyorsunuz? Ne oluyor size? Ne kötü? Hüküm ediyorsunuz. Sonra da onların okudukları başka bir kitap mı vardır? Bakın bugün bu meselede fitneye düşmüş binlerce ve yüzlerce insan tanıyoruz biz. Bu Müslüman kafir hepsini birbirine karıştırmışlar. Müslümana kâfir diyorlar. Kafire Müslüman diyorlar. Bu insanların hepsi alimlerin sözlerini okumaktan Allah'ın ve Resulünün sözlerini okuyup anlamaya fırsat bulamamışlar ben bu ayeti onları kapsadığına, onları işaret ettiğini zan ediyorum Allah en doğrusunu bilendir subhanehu ve teala onlar Allah'ın kitabını okumayı bırakıp sayfalardaki şahısların yorumlarına bakmaktan Allah subhanehu ve teala'nın ve Resulünün sözlerini tefekkür etmekten aciz kaldılar o yüzden de saptı helak oldular var iad-ı billah İnsanlar bu yüzden saptılar Halbuki Allah'ın kitabını okusaydı her şey çok açık ve netti. وَاَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ ف۪يهُ هُدَنِّ الْمُتَّقِينَ O işte Allah'tan korkanlara hidayet kaynağıdır. Ama niye saptı zaten? Allah'tan korksaydı hidayete ererdi. Çünkü hidayet ermeyin ilk şartı mutlaki olmaktır. Yani bir adam vardır, müşrikti, Şeriattan bildiği tek şey faiz yememektir. Adam faiz yemiyordur. Allah onu hidayet edebilir bununla. Çünkü bu adam Allah'tan korkuyor. Kendi yanındaki ilim kadarıyla. Kendi yanındaki bilim kadarıyla. Ama insan bildiğiyle bile Allah'tan korkmuyorsa Allah nasıl yenisini öğretsin ona? <gülüyor> Allah'tan korkun Allah da size öğretsin. Subhanehu ve Teala Bakara suresindeki ayettir. Yani öğrenmenin şartı Allah'tan korkmaktır. Bildiğinizle amel etmektir. Bildiğimizle amel etmemizdir. Eşekler gibi yükü yüklenip de ondan amel etmemek değil ki. Biz okudukça amelimiz mi artıyor... Yoksa nifakımız mı? Bence nifakımız artıyor. Ben bunu kendi nefsim için söylüyorum önce. Biz okumayı amel etmek için yapmıyoruz. Okumayı daha çok öğrenmek için yapıyoruz. Maksut olan daha çok öğrenmek değil ki kastedilen. Kastedilen daha çok amel etmektir Allah subhanehu teala. Ne biliyorsan onla. İlk aklına gelen eksiğini düşün. Herkes şimdi herkese soruyor. Hayatınızda çıkaramadığınız ve sizin bildiğiniz bir haram. Herkes aklına getirsin. Bence şu an herkesin kafasında bir tane haram var. İşle değil. Hemen onu bırakmakla işe başlamalı. Onu bıraktığı zaman ikincisi gelecek aklına. Onu bıraktığı zaman üçüncüsü gelecek düzeltecek. Ama elli beşinciyi düşünmekten birinciyi düzeltmeye vakit kalmıyor. Elli beşinciyi düzeltmekten kafada. Kafada düşünüyorum şu elli beşinciyi nasıl düzeltirim o da hata falan. Ya ilk aklına gelen var buradaki var. Sen onu bir hallet. Senelerce İslam devleti kurmanı planını yapıyor bütün millet. Bütün millet. Adamların talip olduğu şey, bütün dünyada koca ümmetin önüne imam olmak. Bu. Kendi diliyle söylemese de istediği şey bu. Ya bir geri dön, bak. Sana aha şimdi Allah bunu verdi. Subhane ve Teala. Sen imam oldun. Sen asılda ve furuda müçtehit misin? İnsanlar sana Allah'ın dini hakkında her gelip sorduğu zaman onlara cevap verecek kadar. Sen organize misin? Onu yarın yapabilecek kadar. Yok, hiçbiri yok. E niye talip oluyorsun arkadaş? Ö önündekini yapsan önce bir. Önüne gelen ilk soruyu bir halletsene. O zaman bugün bir kendini yetiştirmekle uğraşsana. Bizler koyduğumuz o büyük hedefi kaldıracak insanlar değiliz. Sözde sadakat dedim ya, sözde sadakat. Ben Allah subhanahu teala'dan sadık olmayı temenni ediyorum. Ve kalbimden dökülen bir şey söylüyorum. Biz buna hazır değiliz. Ne ben buna hazırım ne beraberimde ve tanıdığım başka insanlar, Müslümanlar hiç kimse buna hazır değiller. O yüzden hazır olmamamıza rağmen böyle bir görevi talep etmek kendimize helak etmek olur. O zaman bugünkü işimizi düzgün yapalım. Bildiğimiz ilk yanlışı düzeltmekle. O da işte sürekli bu kitabı okumakla olur. Bu kitaplar amel etmekle olur. Buna çağırmakla olur. O yüzden ayetin üçüncü kısmında dedi ki bu kitaptan başka kitapların var okudukları. İnsan bu kitaba muhalefet eder. Başka her şey metin. Bak metin alın bir yazı. Sayfalar, kitaplar, her şey, raflar, şeyler de olur. Kitaplar dolu. olur. Bunları okursanız sapabilirsiniz ama bunu okuduğunuz müddetçe sapmazsınız. Bunu okuduğumuz müddetçe sapmayacağız. Ama bunu terk ettiğimiz zaman o zaman sapacağız. Nice insanlar var Kur'an ona lanet eder diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar öğrenirler ilmi amel etmezler diyor. Kur'an o ilmi okuyan insanlara lanet ediyor. Okumuş bak Allah demiyor cahildir, Resulullah demiyor cahildir. Biliyor ama mesele zaten insanın amel edip etmemesi noktasıdır. Kim ne kadar amel ediyor? Amele bakmamız gerekiyor. İnne lekum fihi lemmâ tekhayyerûn. Diyor ki seçtikleriniz herhalde orada olacaktır. Hani bu ayrım yaptınız ya şu Müslüman bu harici, bu mürciye, bu cehennemde, bu cennette herkes kafasından bir şeyler söylüyor. Adam şeriattan iki tane nasıl bilmez hemen hükmediyor birilerinin hariciliğine veya birilerinin mürciyeliğine. İki tane nasıl bilmez sünnetten hemen birinden duymuş takliden vatandaşın biri diyor ki bir tane kitap benim itikadımdır diyor. Ya diyoruz herhalde baştan sona okudum yok da daha, daha okumadım diyor okumadığı bir şey inanacak kadar ahmak insanlar topluluğu var karşımızda okumadığı bir kitaba inanacak kadar niye? taklit müşriklerin dinin en temel en yüce kaidesi taklit İyyakum entukarridur rical fe in amen amen ve in kefara kefar i̇bn Mesud böyle diyor sakın ha sakın erkekleri taklit etmeyin onlar iman ederse siz de iman edersiniz onlar küfrederse siz de küfredersiniz o yüzden herkes ilim okumak zorunda o yüzden herkes de dinini talim etmek zorunda. Herkes hakkı araştırıp hakkı bulmak noktasında talime başvurmak zorundadır. Aksi tembelliktir. Gidelim hocaya soralım, hoca söylesin. Gidelim falan'a soralım söyle. ya otur oku. Ya o hata etse, insandır, beşerdir ağzından yanlış çıksa, bir daha seni görmese, düzeltemese sen batıl üzere olsan, Allah korusun, belki helak olacaksın. Emlekum eymanu Eymanun aleyna balighatun ila yawmil kıyameti inna lekum lema tahkumun. Allah diyor ki bu ayette de yoksa aleyhimizde kıyamet gününe kadar süre gidecek ahitleriniz mi var ki kendinize hükmettikleriniz sizin için olacaktır. Burada Allahu Teala yemin meselesinden bahsediyor. Yemin e, hatırlayacak olursanız geçen dersten surenin başında ne hangi mevzu anlatıldı? Çokça yemin etmek meselesi anlatanlar. O hakkı yalanlayan ne yapar diyor? Çokça yemin eder. Alimler demişler ki, yemin etmek mekruh mudur? Yoksa yemin etmek caiz midir? Alimler demişler ki, birinci grup, çokça yemin etmek münafığın hasretidir demişler. Kesinlikle caiz değildir demişler. Çokça yemin etmek münafığın hasretidir. Çünkü münafıklar yeminlerini kalkan edinmişti ayette söylediği gibi. Allah subhanahu wa böyle diyor. Sonra ikinci grup alimler demişler ki yok yemin demişler kerih değildir. Resulullah'ın yemin ettiği yerler var aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah yemin ederim ki eğer Fatıma hırsızlık yapsaydı Muhammed'in kızı Fatıma onun elini keserdim diyor. Burada peygamberden yemin istemeden peygamber yemin etmiş aleyhissalatü vesselam. Alimler buradan yola çıkarak demişler ki eğer hak ise insan iddia ettiği şeyde onun demişler Allah adına yemin etmesi caizdir. Bu kınanmamıştır. Hatta bu Allah'ı zikretmektir. Allah diyor Kurullah fethkurullaha Allah subhanahu wa ta'ala'ya çokça zikredin diyor. O yüzden bu övülmüş bir şeydir demiş alimler. Eğer hak için yemin ediyorsa demişler. Ama münafıkların genel itibariyle kendi yanlışlarını ve ayıplarını... E, Örtmek için genelde yemin ettiklerini Kur'an ve sünnet bize ispat etmiştir. O yüzden Müslüman gücü yettiği kadar dilini boş yeminden ne yapacak? koyacak. Boş yemin etmek Müslüman değil münafığın karakteridir. Allah da burada diyor ki onların yeminleri ahitleri mi vardır Allah subhanahu teala katındaki ki kıyamete kadar? O hükmettikleri şeyle Allah katına çıkacaklar. Yani az önce eşyanın yerini değiştirmişlerdi ya Müslümana kafir kafire Müslüman demişlerdi. Allah subhanahu teala diyor Allah katında bir hükmetlerim var bunu söylerken. Zaten müşriklerin ortak vasfı nedir? Ezbere konuşmalarıdır. Müslüman'ın vasfı ise delille basiret üzere konuşmasıdır. Selhum اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ zaim. Allah Subh'ana ve Teala diyor ki sor onlara bunu kim üzerine alır? Yani kim hüccet getirecek diyor. اَمْ لَهُمْ bi فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْكَانُوا صَدِقِينَ Yoksa onların ortakları mı vardır? Doğru sözlü iseler ortaklarını getirsinler. Evet. Allah subhanahu bu noktada Allah'ın hükmünü değiştirmenin, bu noktada Allah'ın çizdiği sınırın dışına çıkmanın ortak edinmek olduğunu bu ayetle ortaya koymuş oldu, ifade etti. Az önce demişti ya onların Kur'an'dan başka kitapları mı var? Bugün adamlar kanunlar yazmışlar, batıdan almışlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bilmem ne Bilmem ne baba yasası işte bir şeyler uyduruyorlar. Her gün bir şeyler çıkartıyorlar. Böyle yasalar koymuşlar. Adamlar kardeşliği neye bağlamışlar dostluğu düşmanlığı? Bir adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, kendine Türk'üm diyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip bir kimlik taşıyorsa tamam. Bunlar kardeş olmak zorunda. O yüzden milli müsabakalar düzenliyorlar. Futbol maçları, basketbol maçları. Millete neyi aşılıyorlar? Sevginiz ne üzere olsun bu bayrak üzere olsun diye. Bunu ne belirliyor? Başkalarının yazdığı kitap belirliyor. Allah daha az önce demişti ya, biz kafirlerle mücrimleri bir mi tutarız? Başka kitapları mı vardır? Bak bağlantıyı kurun. Bu insanlar kendileri kitap yazmışlar. Dostluğu ve düşmanlığı da bu kitap üzerine koymuşlar. Allah-u Teala da o yüzden sona okuduğum ayette diyor ki, eğer sadıklarsa ortaklarını getirsinler bakalım. O ortakları var ya bu kanunları onlara koyan hayatlarını düzenleyenler. Allah سبحانه teala meydan okuyor onlara. O yüzden Müslüman amel eder, sonra meydan okur bütün dünyaya. Bu benim dinim. Varın ister kabul edin, ister reddedin. Bu Müslümanın vasfı olması lazım. Yalma yukşafu an saqin voyuda avne ile sujudi fala yestedi un. O gün diyor Allah, o gün bacağını açacaktır ve onlar secdeye çağrılacaklardırlar da secdeye güç yetiremeyeceklerdir. Burada Allah subhanahu teala'nın e, ayağını açması gibi bir sıfattan ayet bahsediyor. Sak Arapça, ayak demek. Yukşaf açılması demek. Yevme yakşafu saqin o gün aya açılacak ve yud'avun ile sucudi secdeye çağrılacaklar. Bu esma sıfat tevhidine tekrardan dönmemiz demek. Allah subhanahu teala'nın e, Bakara suresinde ifade ettiği gibi bel yedâhu mabsu'teten Bilakis onun iki elinde açıktır diyor ayette. Allah'ın eli vardır. Aynı şekilde e, her şey yok olacaktır. İlla e, illa kerim. Ancak kerim olan Rabbinin yüzü hariç diyor. Başka bir ayette. Yani Allah'ın yüzü var. Aynı şekilde burada da Allah hakkında, Subhanahu ve Teala hakkında, Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayak sıfatını ne yapmıştır? Ispat etmiştir. Ama haşa, kim aklına yaratılmışları getirirse kafirdir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez Teala O yarattıklarını benzemekten münezzehtir Allah'ın misli ve dengi asla ve asla yoktur. Bu aslara iman edip teslimiyet gösterip ne yapacağız? Geçeceğiz. Nasıllığını araştırmayacağız. Sonra ayetin devamında ne demişti? Yudavne ile sucuğu değil. çağrılırlar. İşte burası da müslimin rivayet ettiği uzun arasat hadisidir. İnsanlar kıyamet günü. Mahşer yerine toplandıkları vakit denilecek ki herkes taptığının peşine gitsin. Ay'a tapanlar ayın peşine, güneş'e tapanlar güneşin peşine, tağutları tapanlar tağutların peşine diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste. Her şey gittikten sonra münafıklarıyla beraber bu ümmet kalacak diyor. Münafıklarıyla beraber İslam ümmeti kalacak Sonra tabi ilk başta Allah Subhanahu taala kullara görünmüş. Demiş ki bugün mülk kimin? Kimse cevap verememiş. Demiş ki kendisi Lillahil Vahidül Kahar. Tek olan, kahar olan Allah'ındır demiş Subhanahu taala. Sonra diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam Allah başka bir surette Subhanahu taala kullarına görünür. Kullarına denilir ki herkes ibadet ettiğinin peşine gitti ya. Bu ayette dediği gibi wayudâ avne ile secûdü. Secdeye çağrılırlar. İlk başta. Denilir ki secde edin. Derler ki biz senden alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala sığınırız derler. Bilmiyorlar o Allah subhanehu ve teala. Sonra Allah onlara ilk göründüğü surette geliyor. Keyfiyetini bilmiyoruz, nasıllığını bilmiyoruz. Diyorlar ki sen bizim misin ve secdeye kapanıyorlar. İşte orada فَلَا يَسْتَتِعُونَ Münafıklar güç yetiremiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hepsi gerisin geri sırtları üzere düşüyorlar diyor. Aleyhissalatü Vesselam İnsan güç yetirecek ama yapamayacak Herkes belki ömründe Karabasan Görmüştür yani. yani rüyada geliyor Bir şey basıyor ya onu Bağırmak istersiniz bağıramazsınız Vurmak istersiniz vuramazsınız Eliniz kolunuz ayağınız her şeyiniz bağlanmış kilitlenmişsiniz. güç yetiremiyorsunuz İnsanın Bazen dili dolaşır söylemek istediği şeyde Bir şey söylemek istiyorsun Dinin dolaşıyor bir türlü güç yetiremiyorsa İşte hem kabirdeki imtihan. Hem ahiret günü Arasat meydanındaki bu imtihanlar ta cennete girene kadar hepsi insana gelecektir. Ve insan dünyada tevhidi sağlamadıysa, Allah hakkıyla kul olmadıysa dili dolaşacaktır bildiği şeylerden. Güç yetiremeyecek La ilahe illallah demiyor. Bak şu an söylüyorsun La ilahe illallah. Yarın güç yetirip yetiremeyeceğim bugün kazandığın amellerinle belli olacak. Aynı şekilde münafıklar da secdeye çağrıldıkları zaman... Secde etmeye güç yetinemeyecekler. Çünkü dünyada hakkıyla secde etmemişlerdi. Münafıklar secde etmişti halbuki dünyada. Ama hakkıyla secde etmemişlerdi. Allah için etmemişlerdi bu secdelerini. Ne için secde ettiklerinin farkında değildiler. Çoğu zaman biz de unuturuz aslında ne için secde ettiğimizi. Çoğu zaman biz de farkında. Sadece yatıp kalkıyoruz. Şeytan onu şekil haline getirmiş. Halbuki secdenin bir manası var. Allah'a yakınlıktır. Allah subhanahu isteyip talep etmektir. O yüzden o gün secde etmek istiyorsak bugün ihlasla secde etmek zorundayız. Bu da 46. ayetti. İnşallah e, geri kalan, pardon evet, 46. ayet, 42. ayet özür dilerim. 43. 44. ve 45. ayetlerle inşallah haftaya devam ederiz. Burada kalalım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Wa'akhir da'wanen alhamdulillahi Subhanak bihamdik. la ilaha illa Şimdi sormak istediği sorusu olan varsa buyursun. Sorular bitene kadar sessizlik talep ediyorum. Ondan sonra herkes serbestin.